Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'da hoşgörünün sınırı. Her şeyin bir sınırı vardır. Özgürlüğün de konuşmanın da her şeyin bir sınırı vardır. Şey bir söz vardır. Sınırsız özgürlük başka özgürlüğe tecavüz demektir anlamına gelir. Günümüzde İslam'da hoşgörü, İslam hoşgörü dini gibi kavramlar ortaya atılıyor. Hatta bazı hocalarımız hutbelerinde ve kürsüde, vayzlerde, İslam hoşgörü dini diye bu konuda bazı yapıyorlar yakıyorlar. Tabi bazı kişiler de İslam'ın her şeye karşı bir sınırsız hoş kolunu zannediyorlar. Yine bazıları da Hazım ı Mevlana'nın rahmetli Allah bir sözünü yani ne olursan ol gel sözünü ortaya atıyorlar. Evet Hazım ı Mevlana bu sözü söylemiştir. Ne olsan ol yine gel diyor bundaki incirin şu ama, şu andaki inancın ne olursa olsun, yaşantı ne olursa olsun, öyle kalma. O bahtlı inancıdan çık, yaşantına bırak, bizim yolumuza gel, anlamına geliyor. Bu nedir? Bu has Mevdanaya özel bir kavram değildir, bir görüş değildir. Bu İslam'ın özrü budur işte. Ne kadar peygamber gelmişlerse, Genelde peygamberlerin her biri sıfırdan başlamıştır. Peygamberlerin genelde çoğu, hepsi değil de sıfırdan başlamışlardır. Yani peygamber bir kavme gövlendirilince hep o kavimleri pusperestir, ahlaksızdır. Her türlü yaşantıları vardır. İşte peygamber onları çağırıyorlar. İnancının ne olursa olsun, yaşantının ne olursa olsun, Allah imana geliyorlar. Geliyorlar. Tabii ki o yaşantısını, inancını terk ederek gerçeğe çağırıyorlar. Şimdi hoşgörü konusuna gelince, e tabii İslam'da hoşgörü de var. Bunu Arapça müsamaha denir Arapçada bunda hoşgörü. Önce hoşgörü kelime olarak bunun anlamı nedir sözlük olarak? Bu tabi Türkçe bir kelime. Hoş. Mesela hoşuma gitti deriz. Çok hoşuma gitti deriz. Çok hoş bir şey deriz. Türkçe'mizde. Yani bir nevi güzel anlamına geliyor. Hoş. Hoş bir şey. Güzel bir şey. Hoşuma gitti. Yani beğendim anlamına geliyor. Ve çok hoşuma gitti çok beğendim demek ki beğendim beğenme ve güzel anlamına gelir, hoş gelmesi geliyor peki bir Müslüman her şeyi beğenebilir mi? tabi ki beğenemez hoş görün de demek ki bir sır olması gerekiyor mesela evimize ufak çocuğumuz var misafirler geldiler onların da ufak çocukları var Çocuklar bir arada oynuyorlar. Biz ne yaparız buna? Hoşgöre bakarız. Tabii çocuklar oynar, oynarlar onlar. Biraz gürültü yapabilirler, biraz ses çıkarabilirler. Ama burada, hoşgörü gerekiyor burada. Çünkü çocuğun tabiatında, fırsatında, yaşantısında bir hareketlilik vardır. Enerjisini harcaması gerekir çocuğun, bunun hakkıdır. Ama, Çocuklar böyle oynarlarken eğer birdenbire kavga tutuşurlarsa o zaman hoşgörü bırakılır. O zaman müdahale edilir. Hele çocuklar kalkıp da mesela ekimi bıçak alıp da onun önüme kalkışırlarsa yine burada hoşgörü olmaz. Buna müdahale edilir buna. Demek ki hoşgörünün de mutlaka bir sınır olması gerekiyor. Peygamberi Aleyhisselatü bizlere inler rücule bir kimse idarralıya hediyer rejülü ve amelevi, bir kimse başka bir kişinin gittiği yoldan, inancından gittiği yolundan ve amelin yaşantısından razı olsa, hoşuna gitse, onu hoş görse fehve mislihü, o kişi de onun gibidir buyuruyor. Demek ki bir kimse diğer bir insana, gruba, kişilere baktı. Onlar inancı yaşantısını hoş gördü. Hoşuna gitti, güzel gördü. Eğer gerçekten onlar inanç yaşantısı güzelse bu kişi de onlar gibidir. Mesela kişi bir Müslüman grubunu gördü. Mahdekim maşa maşallah elhamdülillah. İslam'ın neyse yaşıyorlar. Namazını kılıyorlar. Evlerine cemaat yapıyorlar. kore Kerim okuyorlar. Hatta küçük çocukları bile namaz kılıyorlar beraber. Küçük kızına bile başları örtülüyor. O küçük kızım yediğinde Allah kelamı var. Bir kişi böyle bir kimseye bakıp da bunu hoş görse, güzel görse, bunu benimselse, Kendisi tam bunu yapamasa bile onların gibi Allah katında makbuldür bu. Kıymet değerlidir. Tabi bunun bir de tersi var. Bir kimse İslam dışı bir ancı İslam dışı yaşantıyı kişi hoş görülse Allah korusun o da onların gibidir Allah katında. Yine buraya Peygamberimiz İsa Madriyatleri adı Şerif bu de okuyorum bunu da. Men ra münküm münkeren. Sizden biriniz bir münkeri görse. Münker, İslam'la bağlaşmaya, İslam dışı, ahlak dışı, Kur'an dışı bir olayla karşılaşsa bir insan. Fel yugayyir bi'edihi. Onu Eyle düzelsin. Buyuruyor. Önlesin, engellesin eliyle. Burada elde amaç Güç, kuvvetiyle. E mesela bir sapın biri, bir gaspçunun biri, e bir kadın çantasını kapmış. Kadıncağıza bırakın çantasını, belki bütün varlığın içerisinde, çanta içerisinde yapışmış kadıncağız, ama karşıdaki de gaspçı tabi canavarlaşan bir gönül sahibi kişi kadının sürüklü çantası alması için. E bunu gören kişi buna hoşgörü bunu karşılan seyedebilir mi? Edemez tabi. Ne yapması gerekiyor? Eğer gücü yetiyorsa eliyle yani güçle buna engel olması o çantayı o gaspçı elinden kurtarıp kadına vermesi gerekiyor. Özellikle bir güvenlik görevlisi Eğer bunu görürse buna hoşgörüne bakması nedir? Tabi hem karnına suçtur hem Allah katında suçtur bu. Demek ki hoşgörüne bir sınırı var. Tabii bunun gibi bir kimse içki içenleri görüyor. Alkır alıyorlar, kumar oynuyorlar bir yerde fuhuş yapılıyor. İnsan bu bir yaşantı var bir yerde. Bunu gören kişi ne yapması gerekiyor? Eğer gücü yetiyorsa, yetkisi varsa bunu güç ile, kuvvetle engellemesi gerekiyor. Burada hoşgörü haramdır bıraktıra Özellikle bir insan kendi evladını mesela en azından yeni yetişken bir evladını bakıyor. Çocuk hapı alışıyor. çünkü tinere alışıyor. Çocuk böyle uyuşturup alıştırılıyor çocuk. Ne gerekiyor burada? Tabi hoş olmaz burada. Burada bir ana baba olarak ne yapması gerekiyor? Güç kullanarak eliyle bunu engelleme çalması gerekiyor. <gülüyor> Eğer bir insan bunun gücü yetmezse bir kişi İslam dışı bir hal gördü. Haram işleniyor, günah işleniyor, Kur'an isten ediliyor. Kişi böyle bir şeyi gördü. Ama gücü yetmiyor bunu engellemeye. Eyle bu iş yapamayacak. O zaman ne yapması gerekiyor? F-i bil diliyle söylemesi gerekiyor. Evet, eli engel olamaz yaklaşamaz, tutamaz bunları, zorlayamaz bunları. Fakat ne yapar burada? Diliyle yapmayın haramdır, Allah'ı yasaklamıştır, bu işte fuhuştur, kumardır, kötüdür diye bunları uyarması gerekiyor. Söylemesi gerekiyor. Eğer toplumda herkes susarsa, yani bir kişi bir gerçek karşısında susarsa bu Allah korusun dilsiz şey anlamına geliyor. O zaman toplumda yangın büyür. Yangın o zaman büyür. Tabi yangınla büyüdü mü artık ne olacağı sonra ne olacağı kesirlemez bile. Bu yangın büyümeden bir mahallede bir çevrede bir semtte, bir köyde, bir sokakta henüz daha yeni bir haram başlarken, o mali halkı, çevre halkı bunu hemen engellemeye çalışırlarsa, yani yangın çıktığı yerde hemen söndürülürse tabi çok kolay olur. Buna kimse zarar görmez bundan. Bugün efendim işte bu karşılıklı oğlu bana ne? Efendim işte bu kızı bana ne dersek yarın evimiz aynı şeyle gelebilir. Bir kimse diliyle de söylemeye gücü yetmezse, tabii öyle şeyler var günümüzde bilhassa. Öyle günahlar işleniyor ki, ha şöyle ayinler yapılıyor, tapınmalar yapılıyor, e, putraştırmalar yapıyor, İslam dışı, İslam karşı neler yapılıyor. E bunları tabi gücümüz yetmediği gibi, yetkimiz olmadığı gibi, e, dilimizde söylemeye de buna e, cihazetimiz olmadığı gibi, ne gerekiyor? bir kalbi, hiç aması buna kalben kızmamız gerekiyor. Bu yapılan işleri, olayları kalben onaylamamamız gerekiyor bunlar. Kalben bunlara karşı bu izleniyor. Kızmamız gerekiyor. Bir nefretmemiz gerekiyor bu işlerden. Ve zalike bu üçüncüsü yani yapılan bir kötülüğü elle engeleme gücü yetmeyen, değil de buna bir söz söyleyemeyen, ötremeyen kişi, eğer yalnızca bunu kalbiyle yaparsa karşıdan, bu nedir? el iman, imanın en zayıfı budur. Demek, imanlar daha kuvvetli olsa, kişi bunu mutlaka söylemeye çalışır, engelleme çalışır. Çünkü, bir toplumu kurtarma vardır bunda, bir vatanı kurtarma vardır bunda. Çünkü bütün vatan vatan devletler vatanlar önce ahnaken çöker, batarlar. Sonra onlar cevaba sinler bunlar. Bunlar tabii İslam dışı olaylara karşı bunlar şimdi. Yani dinimizin kabul etmeye sakladığı o karşı bunlar. Bir de hoşgörü insana kendi kişiliğine gelince. Mesela biri bir alevi bir şey konuşmuş. E buna hoşgörüyle karşı bunu. Bir gün bir toplantıda bulunan bir kişi o toplantıda o dönemin yani tabiinin en büyük imamı olan Hasan Bas var vardı. O toplantıda bir kendini bilmez biri Hasan Basri aleyhinde bazı konuşuyor. Onun gıbetini yapıyor yani. Orada bulunan kişi de Hasan Basri hadretlerini çok sevmekle beraber o toplantıda bunlar müdahale edemiyor. Yani diliyle bir şey söyleyemiyor bunlara. Artık çekiniyor her neyse söyleyemiyor ama kalben çok rahatsız oluyor, çok sıkılıyor, dar bunalıyor, alacak hale geliyor. Hemen hasaslaması evine geliyor. Ya imam, ben planci yere gittim bugün. Orada işte bir kişi senin aleyinde çatı tuttu, aleyine konuştu, gibetini yaptı. Seni kötüledi diyor. Bu üzgünüm diyor. Yanına geldim de. Hicam'a bir testeli olayım biraz. Avunay'ım biraz diyor. Bakınız o koca imam. Tabi'nin enertali, ehdali. Aslan Basçı Hazretleri. Gülümsüyor. Hiç kızmıyor. Gülümsüyor. Otur biraz. Dine bakalım diyor. O oturuyor oraya. İçeri giriyor. Bir tabağa hurma dolduruyor. Üzerine bez örtüyor. Al bunu diyor. O benim aleyhimde konuşan gıybetim yapan kişiye bunları benden hediye götür ve ona benden de selam da götürür. Ona selam da söyle diyor. Bu kişilerin neden filan diye soramıyor. Koca İmam Hazretleri alıyor tabağı aynı toplumda olan yere eve gidiyor. O kişi hala o, o yaptığı kötülüğüne devam ediyor mülküsü üzerine. Oraya geliyor. Diyor ki arkadaş diyor Hasan Bas Hazretleri bunu sana hediye gönderdi ve sana diyor selam söyledi diyor. O kişi bakıyor buna Allah neden acaba hem bana bu hediye göndermiş hem bana selam göndermiş dururduyken neden ortaya çıktı bu mesele? Onun dediği gerçeği seni az evvel konuşunca ben bunu diyor içime sindiremedim. Onu çok sevdiğim işte onu haber diyor. O da diyor kızmadı. Gülümseydi, sana hem selam hem bunu gönderdi. Bu zaman bu kişi tabi utanıyor. Mahcudu utanıyor. Tabuğa dağılıyor. Gel beraber gidelim diyor. Hastan bahsede beraber gidelim diyor. Beraber geliyorlar. Şimdi utangaç olarak özür dilemek havasıyla geliyor. Hocam diyor, ya eman diyor, ben sana konuştum diyor. Bir yaptı. Yani seni kötüledim. Hayırlı konuştum. Bu arkadaşım sana bunu haber vermişti. Sen de kızarak hiç olmazsa aynı sözleri bana iade edebilirdin. Söyleyebilirdin. Ama böyle yapmamışsın. Çok hoş karşılamışsın bunu. Gülümsemişsin. Bana bu hediye göndermişsin. Acı Hikmeti ne bunun diye. Sorunca şöyle diyor. Sen diyor benim aleyhinde konuşmakla hem günahımı almışsın diyor. E tabi mi günahımı alınca diyor, benim buna kızmam mı gerekiyor, e sevinmem mi gerekiyor diyor. Ne kadar alemle konuşmuşsan, o konuşu ölçüde hem günahlarımı almışsın diyor. E bu kardeşimiz gelip buna haberince diyor, buna kızılır mı? Tabi kızamaz diyor. Sevindim diyor. Onun için gülümsedim diyor. Ve bu sevincime karşı olarak diyor sana hediye gönderdim diyor. Tabi ki bundan. Demek ki bir insan kendi kişiliğiyle ilgili olan bir durumda hoşgörü olursa balakada makbuldür. Şimdi işte bir alış okuyayım inşallah Peygamberimizin ilgili, hoşgörü ilgili olarak hadis-i şerif hem baharda hem müslümde hadis Yani en sahih hadis-i şerif okuyacağım. Ana kale? Haz Enes buyuruyor. Has Enes Peygamberimizin en yakınlarından, yani Peygamberimizin hizmetine bulunan on yıl Medine beraderde Peygamberimizin en yakınlarından birisi. Has Enes şöyle buyuruyor. "Kunti Emşiyi ve Sallam, ben diye Aleyhi ve Sellem, ben diye Resulallahü beraber diye yürüyordum diyor. ve Aleyhi Peygam üzerinde necran kumaşının yapılan bir hırka vardı diyor üzerinde. Galizül haşiyeti hırkanın da yakaları çok kalın sert yakaları. Yani hasenet buyuruyor ben Resulullah ile beraber yürüyken o anda peygam üzerinde Resulullah üzerinde necran kumaşından dokunmuş hırka vardı. Hırkanın yakaları çok kalın ve sertti. Fedrikü gün bir Arabi geldi. Bedevi. Yani çöl denen gene bir kişi geldi. Şu an geldi. Burada Arabi kelimesi özellikle burada vurgulanıyor. Çünkü çöl insanları genelde kaba olurlar. Yani çöl havasının etkisiyle bir de bilimsiler, yani ilim insanları kaba olurlar. Fe cebezehu bir dahi ceriden şerideten ilah. Arap ara peygamın arkasını tutturdu peygamın hırkasını yakasından çekti. Nasıl çekti? Cevdetten şiddeten, Çok şiddet çekti. O kadar şeydi ki buyuruyor. Hazır devam ediyorum mealen. O kadar şehidi ki şeyini. Ben de peygamın yakasına boynuna baktım. Peygamın boynuna çizilmişi 40 olmuştu. Öyle çekti. Peygamın yakasını çekti. Kendisine doğru. Ara bir. Şöyle adamı. Peygamınize dönüp baktı bana diye baktı. Peygamber baktı. Peygamber gülümseri diyor. Bakın şimdi. Hoşgöre bakınız. Peygamberimizin kişiliğini yapılan bir, bir muamele yapmış. Demek ki Peygamber Aleyhisselam maddeleri haz enerjisiyle yürüyken, gürlerken, arkadan gelen bir çöl adamı, kaba inkişi yani, Peygamberin hırkasını tutuyor. O kadar çekiyor ki Peygamberin hırkasını, arkadan çekiyor ki, çok da sertmiş yakalarda. Peygamberi boynunu iyice kızatmış, çizmiş. iz yapmış. Peygamber dönüp bakıyor. Arabayı görüyor. Peygamber ona gülümsüyor bak. Gülümsüyor, temizliyor Peygamberi. Soya ne istiyorsun? Şöyle diyor, Ya, ya Resulullah, Ya Muhammed diyor, Ya Muhammed diyor, Allah'ın verdiği aldım bana da söyle versinler diyor. Kaymak oğlundan. Peygamber pek ededi. Peygamber buyurdu. Buna şu, şu malı, benim buyurdum. Demek ki bizim kendi kişiliğimize ilgili aleyhimize konuşma işte şub olursa bize karşı biri kaba davranırsa buna karşı hoş olmak nedir? Güzel bir şeydir. Resul Aleyhisselam Hazreti, Peygamber Aleyhisselam Hazreti de böyle yapmıştır. Bir de bu örnektir. Yine Peygamberimiz e bir örnek vereceğim. Bir de İslamı uymayan bir iş yapılır zaman ne yapacağız şimdi? Peygamber de ne yapıyor Aleyhisselam Hazretleri? Anaştırır Adana. Bu had şerifi de yine had şerifte hem Hüseyin hem bu had şerifte bunun nasıl aslında Ayşe Sıdık-ı Vademiz buna da. Kale, Şöyle buyuruyor. Kalbimeyken Aleyhisselam Hazretleri mi seferin Kadim i Resulullah Resulullah diye geldi. Bin seferin Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri bir seferden dönüp geldi. E, Peygamber'in tabi gittiği seferleri mutlaka cihattır. İslam'ın tebliğidir. Allah yolunda fisebillah'tır. Her şey peygaması. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle bir seferden dönüşün, yolcu dönüşünde evine geldi. Ve kan site tertü bir kramin. Ayşe hanım şöyle buyuruyor. yürüyor. Peygamber Aleyhisselam'ı seferdeyken diyor. Ben diyor sofamın ortasına diyor bir perde gerdim diyor. Ayşe validemize bir perde olacak bir şey hediye mi Ayşe validemize? Bu bunu Ayşe validemize bu api odası sofa sarısına bunu perdeye tutuyor. Yani erkek hanım icabın ayrıntı olması için tutuyor. Fih-i ama o perde üzerinde resimler vardı buyuruyor. Bakınız. Demek ki Ayşe ve Adem henüz daha resim bulundurmanın günah olduğunu o anda bilmiyormuş henüz daha. Henüz o konuda geçmemiş demek ki. Peygamber seferdeyken yani Peygamber de daha görünce sevinsin diye Özenerek, perde özel dikmiş, ona yer yapmış, halkası yapmıyor başlı validemiz. Odası ile sopa sarasına onu gelmiş araya, gelmiş araya. Peygamber tabi bekliyor, severden gelecek. Ee, hem tabi bir koca orada bekliyor, hem Resulullah Allah Resulü diye bekliyor. Hem ruhsal açıdan, manevi açıdan bekliyor hem tabi kişi açsa peygamber bekliyor. Özlem de bekliyor. Peygamber geliyor kapıya geliyor. Açsa kapıyı açıyor. Peygamberimiz gel zaman onu görüyor. Felemma Peygamberimiz o örtüyü gördü. Örtüyü gördü. Örtü temiz örtü. Nakışlı bir örtü. Ama üzerinde resimler var. İnsan ve hayvan resmi. Çünkü ağaç, dağ gibi olsa, bunla İslam'da da yok bunlara. böyle. Bakın peşine. Filan mıdır Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Peygamber onu görünce Htekhü. Peygamber onu çekti, yırttı. Bakınız. Bak muhteremler. Peygamberin Ali Sama dertleri, insanın en halimi, en yumuşak Peygamberler böyle. Peygamberimizin Yapısı, yani yapısı peygamberlerinin, zaten yetim büyüdü, başı boynu büyük büyük garip fakir bir peygamberi. Peygamberin yapısı gayet hali yumuşak bir yumuşak. Yani Peygamber kızamazdı öyle peygamberler böyle. Öyle yapısı da peygamberlerdi bakın. Öyle olduğu halde peygamberlerimiz maddetleri em seferden geliyor, eşini özlemiş olarak evine geliyor. Oda daha kapıdan girince, örtüyü görünce, örtteki resimleri görünce, resim görünce, ne yaptı? Htekhü çekti, yıktı perdeyi. Ve televende vec hü hü, yüzü, cehenneme girdi bakınız. Bakınız nasıl Evde haşa saças yok Mustafa Efendi, bakın değil mi? Yani iç içilmiyor mu? Yani fushap mı yedi Mustafa Düşünün bakın efendisi. Yani bugün için belki bizim için yani haşa çok önemsiz gibi bir durum belki bizim için. Yani bir perde asılmış onda canlı resimler var. İnsan hayvan resimleri var anında. Bizim için bugün belki çok doğal gibi görünen bir olay ama Allah'ın Resulü katında bakın ne kadar önemli bir olay oluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tutup perdeyi çekip yırtıyor. Ve televvene vec Peygamber hü, yüzü zehirlene gelirdi. Onu görünce Vekale, ve kale ve şeyler buyurdu. Ya Ayşe, ey Ayşe, ey Ayşe. Eşe duna azabın inda kıyameti, Allah katında kıyamet en azabı dehşet olan kimlerdir? Elle dilahüne bir halüküllah. Allah yarattığına benzer şekil yapanlar gördü. rişne yapanlar gördü. Tabii baş alemimiz tabii üzüldü. Onu aldı aldataboradan. Demek ki İslam'a uymayan bir olaya karşı hoşgörü haram. Haram Yani bu verdiğim örnek en küçünü verdiğim bize göre yani böyle. Bunu verdiğim balecen. De Demek Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakınız, bir perde üzerinde resim var. Nasıl resim var? Canlı insan, canlı hayvan resimleri var yani. Ağaç bir manzara görüntü diye resimler var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çekip bunu yırtıyor, yırtıyor yani el ile, güçle engelip yapıyor bunu el ile. Münker münkeri görüyor. Bunu Aleyhisselam Hazretleri ne yaptığı? Eliyle, yani güçle, kuvvetle yırtıyor. Peygamberce bir de kızıyor bakım tarafından. Için Allah için kızıyor. Böyle. Allah için kızıyor. Zünnetine giriyor. Ve buyuruyor, ya Ayşe yarının kıyametinde Allah katında en azabın şedidi, şedisi kimleredir? Allah'ın yarattığı mahlukuna benzer resim yapanlardır Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki hoşgörü deyince adı cemaatimiz sevgili kardeşlerim dinleyicilerim İslam dışı olaylar karşısında İslam dışı ayinler İslam dışı tapınmalar İslam karşı yaşantılara karşı hoşgörü İslam'a bu yoktur, yoktur bu. ne gerekiyor ne yapmamız gerekiyor e, tabi üç burada metot Pegamizi bildiriyor. Herkes tabi zamana göre, döneme göre, yöreye göre kim ne yapabilirse. Biri güç ile, biri dil ile söyleyerek, üçüncüsü kalben kızarak oradan uzaklaşmak şekliyle olabiliyor. Eğer bir insan bu işini birine yapmazsa, kişion yapılan ayinlerini tapına tapınmalarını törenlerini e, İslam dışı onları olanları bunda kişi böyle hoşgörüyle haşa şey hatta ki kişi, kişi orada bulunursa o da bulunursa tab nedir bunlar Allah katında çok günah olan şeyler bunlar. Yine günümüzde Ortaya bir kavram atıldı ortaya dinler arası ya da medeniyeti arası işte diyalog görüşme diye dinler arası kültler arası gibi bir diyalog görüşme diye önce benim aklım buraya ermiyor şanslar bu bugüne kadar Müslümanlarla Müslüman olmayanlar görüşmüyorlar mıydı? Bunu arım mı yaşlarda bunlar. Aralarında bir kalın bir çizgi mi vardı aralarında? Medine-Medine'de Yahudiler de vardı. Şam'da her türlü Hristiyanlar da vardı. Yahudi de vardı Şam'da. Bağdat'ta da vardı Abbas döneminde ya yani, Emevi döneminde. Yine Osmanlı döneminde ...Fatih Mehmet Hazretleri... ...Issam'ı fethettiği zaman... ...Rumlarla Müslüman arasına... ...bir kalın duvar mı çektik, utanç duvarı çektin mi? Hayır mı Yani az zaten günümüze kadar... ...zaten Müslüman olsun... ...Hristiyan olsun, Yahudi olsun... ...kim olsa olsun... ...zaten beraber işleniyor zaten... ...ve komşuluk yapılıyor... ...alışveriş yapılıyor... ...ticaret yapılıyor... görüşme yapılıyor... Zaten diyalog zaten var, insanlar arasında diyalog zaten var. Sanki Müslümanlar Hristiyanlar arasında utançlı bir var sanki. Arada sanki bir kalan bir çizgi var. Yani bir Müslüman bir Rundan sakin almıyor, alışveriş yapmıyor, komşuluk yapmıyor, görüş yapmıyor sanki böyle. Sanki böyle bir şey varmış gibi. Sanki böyle bir hayali bir sayman dayalı bir utanç sen kaldırmak için sanki ortalıktan bir kavram. Medeniyet arası, işte din arası bir diyara görüşme altında. Tabi bu arada e, Peygamberimizden bazı örnekler vermeye kalkışı tabi. Bunlar işte Peygamber böyle yapma derden böyle şey. Biri şu, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bir yahut çocuğunu ziyarete gitmesi hastalığın ziyaret etmesi. Halışları Buhari'de. Annesin, As Enes'in bunu rivayet halış ediyor. Kâne gulâmün yehudiyyün. medine bir Yahudi çocuğu var idi buyuruyor. medine bir Yahudi çocuğu vardı. Yahdümün nebiyye. Bu Yahudi çocuğu peygamberimize hizmet edermiş ama bakınız. Ve çocuk Yahudi, Yahudi çocuğu, ana babası Yahudi. Ama çocuğun Peygamber'e karşı bir sevgisi varmış gölden gelen çocuğun. Bu çocuk sık peygamber yanına gelirmiş. Hatta peygamberin de hizmetini görürmüş bazen. Işte. Ayakkabısını, şu sınıfı yardım edermiş. Allah, <gülüyor> Bu çocuk bir gün hastalanıyor. Ağır hastalanıyor ama. Fetâhü Nebiyyü Yehudühü Peygamber Aleyhisselam adetleri bunu hastayken ziyatine gitti bakınız. Peygamber ama, önce şunu vurgulayalım burada, bu sıradan bir Yahudi değil. İslam düşmanı Yahudi değil. İslam aleyhine çalışan bir Yahudi değil bu. Bu bir çuluk. Çuluktur bu. Ve çulukun özelliği nedir? Yahdümün Nebiye. Peygamberimizi seven, peygamberimiz yakını duyan ve peygamberimizin hizmet bir çocuk. Bu çocuk Bu çocuk hastanıyor. Peygamber bunu ziyarete gitti. Feqade inde reisih. Peygamber in onu evine gitti. Çocuğun yatan çocuğunun başucunda oturuyor Peygamber asette. Tabii Peygamber ayak üzeri tabii. Oturdu. Feqalehu. Peygamber tabii halini sordan sonra çocuğa bakın Peygamber ne dedi ona? Eslim. Gelmişsin oldu Peygamberimiz. Yani çocuk ölüm aslısı. Çocukla kurtlamayacak ölecek çocuk. Ona Peygamber şuna buyurdu. Eslim İslam'a gel. Müslüman ol buyurdu. Bunda ne var şimdi? Tebliğ var muhteremler. Tebliğ varmış bunda. Yani Peygamber aslı görevi nedir? Tebliğdir. Tebliğdir. Efendim Yahudili hoş görme. Hristiyanı hoş görme değildir. Oysa peygamber olmaz gelişine gerek kalmıyor o zamanlar. Her bir inancında yaşayacaksa, her inançlı kişi serbestse, bunu hoş görmeye gerekiyorsa o zaman Araplar varsın putlara tapsınlar. Hristiyanlar Hz. İsa'ya Allah'ın desinler haşa, Yahudiler şan tapınsınlar ve bir ateşe tapınsınlar. Teki peygamberin görevi ne? Peygamber neye geldi? Neye geldi? Peygamberimizin bakınız ya dir Çori ziyarete gitmesinin önceki birinci nedeni bu şey işte peygamberimizi severdi. Peygamberin yanında bulunurdu. Bir. İkincisi peygamber bunu ziyarete gitti. Onun üzerine buyurdu: "Eslim. Gel Müstimal ol. Peygamber İslam'a da edip bakındı, tebliğ etti. Fenallara ila edihi ve hu O anda çocuğun babası oradaymış. Çülük Şere gözüyle babasına baktı. Ne dersin diye yani çocuğun gönlü İslam'da, İslam'da fakat babasını da aşamıyor çocuk o anda. Peygamberimiz ona İslam'a gel, Müslüman ol deyince çocuğun bunu gönü kabullendi. Babası yanlaymış, babasının gözleri bak dersine baktı. Fakale, babası şöyle dedi oğluna: Etia ebre kastiyim, ebre kastiyim bir dedi. Tam İslam'a Müslüman ol dedi babası. İzin ver Fi hem orada Peygamberle beraber kim işte getirdi ve Müslüman oldu bakınız. Demek ki Peygamber'in onu ziyarete gitmesine ki bakın amaca bakınlar. Işte. İslam'a davet etmek, tebliğ etmek, tebliğ etmek. Yoksa yağlının işi değil. ve harc'e eni alimül selam ve ve yakul. Yani i̇şte Peygamber ortadan çıktı ve yakul peygamberimiz çıkarken evden peygamber şunu söylerek çıkıyor elhamdülillahillezi enkazahü minennari elhamdülillahillezi Allah hamd olsun, şükür olsun Allah ki enkazahü minennari Allah ateşlerini korudu kurtardı yani çocuk ya da olarak ölseydi demek ki ateşte yanacaktı bakın. Taburadaki çelik herhalde bile ermiştir. Yoksa bile ermezdi. İçine giremeceği güçü girmez. Demek ki yahudi olarak ölseydi ateşte cehennemde yanacaktı. Yanacaktı. Yanacaktı. Peygamber Allah'a hamd ile şükretti. Allah'ın nasibetiyle elhamdülillah ateşten kurtuldu diye. Yine bir olay adı sevgili dinleyicilerim Necran'dan gelen bir Hristiyan kafilesi. Necran'dan. Necran Mekke ile Yemen arasında o dönemde çok önemli bir kasaba şehirdi. O zaman o dönemde. Hatta o döneme göre e, sanayileşmiş yani basma filan dokuya bilen e, en tezgahı bile olsa bunu yapabilen böyle bir sanayileşmiş Gelişin bir şehirli Necran. O tabii dönem Necran o zamanlar Hristiyandı. Çünkü Habeşistan orada ağırlığı vardı. Hatta Yemen ülkesi çok el değiştirdi İranla Habeş arasında. Habeşistan'ı ele edince Hristiyanlık ağır basardı. İran ele geçince orasını ve Atış bir ağır basardı. Yalnız ne var ki Necran Hristiyanları Romalılar gibi değildi. Onlar Hristiyan'ın daha özüne bağlıydı onlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne heyetler gelirdi etraftan. Her şu heyetler, bir ülke halkın namına ya da kabile halkının namına onlara temsilen heyetler gelirdi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de İki namazını yeni kılmışlardık hesabına beraber Necdan'dan Hristiyan topluluğu geldi. 60 kişilik. Her biri binekli. Bunlar Medine'ye yaklaşınca üstündeki yolculuk elbiseni çıkarmışlar. Tabi devreyle geliyorlar. atla geliyorlar. Üzeri tozlu, terli, topraklı. Onları çıkarıyorlar. O güne kadar Medine'lerin görmediği şekilde bir elbise de giyiyorlar. Çok görkemli, şahşalı, sırmalı, işlemeli, göz kamaşırı elbise giyiyorlar bunlar. 60 kişi geliyorlar. Bunların üçü en büyükleriymiş. Üçlüdür. Biri reisleriymiş. Necla'nın reisi Abdül Mesih. Yani Mesih'in kulu. İnsanın kul anlamına geliyor. Geliyor. Biri de Ebu'l Haris psikoposlarıymış. Yani en önemli, en ünlü di adamlığı onlara göre. O dönemde bu Ebu'l-Hari denen kişi, bu psikopos o dönemde ünlüyü artık necidini aşmış da hatta Anadolu'da uzamış bunun ünü. Hristiyan aleminde. Bir kişiymiş. Bir de bunların akıp denen görüş bildiren deneyimli bir kişiler varmış. Bunlar daha gelirlerken meydana gelirlerken bu piskoposun yani Hristiyan piskopos din adamının Karış'ta yanındaymış kardeşi de. Yanındaymış bir ara Karış'ın bin diye hayvan bir sürçü yere düşer gibi oluyor kardeşi. Hemen kardeşi peygamberi beddua ediyor. Ha o kişi şöyle olsun böyle olsun diye. Yani onun yüzünden oldu gibi beddua edince abisi olan psikopos bir adamı, Hristiyan. Kardeşim sus! Sakın ona beddua etme. Yoksa beddua seninkinin başa döner diyor. Neden abi? Vak peygamber o diyor. has Musa'nın bildirdiği terhata bize özelliği bildirilen Vak peygamber, gerçek peygamber o. Ayinde konuşma sakın. Ona sakın beddua etme. Yoksa yaptığın beddua senin başa döner diyor. Karışı da çok ciddi ağır kişiymiş kendisi de. Söylediğin sadık kişiymiş. Peki abi, madem ki o hak peygamber biliyorsun da neyini ima etmiyorsunuz diyor, soruyor. Kardeşim, baksana şu duruma benim diyor. Bu kadar gelirim var diyor. Her taraftan hediyeler, gelirler, bu kadar şeyim var diyor. Ülke aşağı etraftan diyor, bana gelende gelirlerim var diyor. Ben de Müslüm olduğum anda diyor, bunlar ben kesilirdi diyor. O zaman ben sırada olurum diye. Bunun için diye ben buna devam etmişim bu şekilde. Tabi onlar kardeşler İstanbul'da gönül kabul etmişler kardeşlerini. Bunlar Medine'ye geldikleri zaman Peygamber'in eshabının Aleyhisselam Hazretleri'nin Kıyamlı Kılıkları'na görüyorlar. Meşgide bunlar. Bunlar mecliseye giriyorlar. Onda bunların namaz vakti gelmiş. Demek ki o dönemdeki o ne Hristiyanların demek ki bugün Hristiyan benzemeye gönderi bunlar. Hristiyanın daha gerçek tarafında kalıntıları bunlar. Onların namaz vakti gelmiş. Hemen kalkarlar bunlar, mezcitede. Tabunda doğuya dönerler. Doğuya doğru dönerek bunlar namaz kımı istiyorlar. Orada bulunan sahabeler bunu engellemeye çalışıyorlar. Yani tabi Hristiyanı hükmü artık kaldı mensub bir din. Hükmü kaldıran bir dindir. Bunun işte şer diye sabeler bunu engel olmak istiyorlar. Kıldırma, namaz kıldırmaya engel olmak çalışmaları. Peygamber bırakın kısına dedi. Aliülmüslim dedi. Şimdi burada bir incelik var. Burada orada bundan sahabelerin her birinin ittifakla yani görüş birliğiyle bunların namazla engel olma çalışmaları veya düşündürücü ama çünkü sahabe demek. Haşa bizim insan değil sahabeler. Yani sıradan bir insan değil sahabeler. Sahabelerin her biri imamı azamlardan. İmam-ı çok ama çok da üstün kişiler onlar. İhtihatta, velayette, İslam'ın ruhunu anlamada onlar yani bizden değil de şu dönem insanlarından değil de büyük müşeyyihten çok üstün kişiler onlar. Demek ki onlar Sahabeler İslam ruhunu iyi bilen sahabeler bunu İslamla pek bağdaşır görmediler engel olmaya çalıştırabildiler. Buna Burada Peygamber Hazretleri bırakın kısınlar. Bu peygamber hoşgörü değil. Rusa dini bunlar bizim veriliyor. Tamam kısına bakalım. Ama ne güzel yapıyor? Hoş görme değil. Hoş görünüyor bu. Neden hoşgörü değil bu. İşim biraz de devamına bakalım bazım Yani bu bölüm alırsak tabi olmaz. Bu namazı kıldılar bunu otururlar şimdi. Üç başları başlara konuşmaya. Rejistre alınması, psikopastları, o akıl hocaları konuşmaya başladılar. Tabi konu dönü dolaşı. Hadîs Aleyhisselam'ın Harşyalan oğlu olması üzerinde. Peygamber bunu örnekler verdi, yansıttı örnekler verdi, örnekler verdi bunlara. Fakat bunlar bir türlü inattan vazgeçmiyorlar. Vazgeçmiyorlar. İş burada gelince Zebra Aleyhisselam geldi. Bakın. Zebra Aleyhisselam geldi. Ve şu ayet getirdi. Ayet-i Ali İmran ayet 61'de ayet kerime. Eğer Peygamber Aleyhisselam adetleri Onların namaz kılmasını hoş görseydi. Hoş görseydi. Yani hoşuna gitse peygamberlerse. Beğenseydi. Ne derdi onlara? Tam ne güzel namaz kılıyorsunuz. Ne hoş ne güzel. Ben devam edin derdi onlara. O peygamberlerse bunu etmedi bu şekilde böyle. Oturdular. Nedir? Önce inanç meselesi. Temel bu inanç önce. Önce inanç meselenin başlanıldı. Hazreti Sallahu üzerinden ki bütün insan yolunuzda, burada kaynaklanıyor. kaynaklanıyor Allah'a bir şu koşma bu. allah Teala'ya, orta koşma allah Teala'ya. Ve bunlar inatlarında ısrar edince zevr geldi, şu ayet getirip bakın şimdi. Buyuruyor Mevlamız, Ali İmran, ayet 61'de. Femen ha fihi Habib Muhammed'in kim de sana onun hakkında tartışırsa hâcike yani hücret getirme, yani delil getirme yani tartışma yani bilimsel anlamda gelebiliyor bu. Seninle bunlar bu şekilde bir tartışmaya devam ederlerse. Minbah-i ilmi sana gene ilimden sonra yani İsa-i nasıl yaratıldığı adam nasıl yaratılıp birlikten sonra da onlar onların sevimliği açıkladığından sonra da onlar hala inatlaşarak bu tartışmayı sürdürürlerse fekul tartışmayı bırak artık bırak yani onların amacı inatçılık inatçılık artık yani, yani inadi deniyor bana inatçılık uzatma gelecek işi böyle sen de gerçeği anlattığın gerçeği söylediğin Gereken her türlü bunlara kaynakları, bilim, saç, akraştıktan bunlara bırak tartışmayı. Fekul, onlar hemen şunu söyle. Tealep. Gelin bakalım. Ned ebna ve ebn Ned ebna ve Biz oğullarımızı, olanı oğullarını çağırın bakalım. Bakınız. Venisane, Venisane hüküm. Biz kadınlarımızı, size kadınlarımızı çağırın. Venfüsena, venfüs yine nefislerimizi kendimizi çağırın bakalım, aldım Yani oğullarımızı, hanımlarımızı da getirelim. Kendimize gelelim bir araya bakın şimdi. Allah böyle buyurdu. Sümme <gülüyor> nebtehil Sonra candan dua edelim. Böyle. Allah yalvaralım. Finil alat alel ve kim yalancı ise Allah'a onun üzerine olsun diye Allah'a böyle yalvaralım. Yani ben dua ederim. Anlamaya geliyor. Peygamberimiz bu ayette gelince Peygamberler'e buyururdu. Rab bana böyle buyuruyor. Siz dedi oğullarınızı getirin. Kadınları da getirin. Kaç da olursa getirin. Hepinize geliniz. Ben de geleceğim buyururdu. Ben de geleceğim. Bu şekilde Allah dua edeceğiz. Ya Rabbi kim yalancı ise kim inancı gerçek değil sahte ise, kim sapık ise lanet onu olsun diye Allah dua edeceğiz böyle. Allah lanet evet. olsun diye. Bunlar tabi korktular şimdi onlar. Deler ki ya Muhammed eller semiz izin ver de bir kenarımıza görüşelim. Yarın sana cevap verdiler bunlar. onlar. Korktular bir İş tabi ciddiye bindi. Bunların çekirdek kenar alanda konuştular. Dedi ki bunların o görüş bildiren en akılları eğer biz de bunlarla dedi, bu şey girişler bizim bu tehlikeli bu. Bu şekilde bunlar kararsızken ertesi sabahtan kalktılar bunlar şimdi Peygamber'e gelecekler. Gelecekler. Peygamber Aleyhisselatü Peygamber Aleyhisselatü'nde torunu Hasan Hüseyin tuttuğu ellerine, eksik ellerine peygamberi. Peygamberi elinde Hz. Hüseyin, elinde Hz. Hasan. Arkada Fatıma Validemiz, arkada Hasan Efe'nin olmak üzere peygamberi geliyor, onlara gelecekler, bir lanet deşlim olacak orada. Yani kim alınırsa onun üzerine lanet olsun diye. Bunlar karşıdan peygamberimizi, Hasan Hüseyin'i, Fatıma Zehren hastalığı görünce bunlar Dedik kişinin birisi Bakın, şu yüz var ya, dedi Peygamberimiz yüz yüz var ya dedi. Bu yüz gerçeği yüz bu dedi böyle. Eğer biz bundan haber dedi, bu iftıha deniyor buna. Yani bu bedduaya lanet işine girersek Dedik dedi bizler ne şanda belki dünyanın tehrisinden kalmaz korktu bunlar arkadaşlar. Korktu bunlar bu işten vazgeçtiler. Dediler ki ya Muhammed eller biz bu işlemlere vakti istediler. Peki ne yapacağız? Ki, dediler ki İslam'ın hakimi kabul edelim dediler bunları. İslam'ın hakimi kabul edelim. İslam'ın koruması altına girelim. Bakınız. İslam'ın amaçı da budur. İslam üzerine kabullenmek, İslam egemenliğine kabullenmek, İslam'ın koruma altına girmek, her şey bir sınavına bir vergi verelim bunlar bunlar. Anlaştılar. İşte sevgili dinleyicilerim bu da bu şekilde sonuçlandı. Bu da peygamberimizin hırsına karşı bir hoşgörüsü değildi. Böyle böyle. Şimdi peygamberimizin nedir asli amacı? Tebliğdir. O Tebliğ görevdir. Oradaki namaz izin verme Peygamberin hoşgörü değil. Onu peygamberinin güzel görmesi değil. Onu peygamberinin onaylaması değildir. Bir zaman tanıdığında teri, o kadar. Yine bir örnek ölelim inşallah. Medine'de bir Yahudi alemi vardı. Adı Husayn'di. Adı Bini Kaluka kabilesinden idi. Yusuf Aleyhisselam neslinden gelişen kendisi. Babası soyu sopu çok sevilen bir kişiymiş Yahudi arasında. Ve bu kişi de Yahudi'nin en alimiymiş kendisi de bu kişi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine'ye geldiğini duyunca Yakuba'da ya Medine'deyken Peygamberimiz'i görmeye geldi bu kişi de. Çünkü ahir zaman Peygamberinin geleceğini biliyorlardı. Onun her özelliğini de okumuş kitaplarında bunu biliyorlardı. Bu da geldi, ön bir baktı, bir kalboluk. Peygamberimizin bir güzel bir özelliği vardı. Her şey güzel olduğu gibi. Onun bir özelliği daha vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ki eshabıyla beraber özel bir yeri yoktu Peygamber Hüseyin. Peygamber. peygamber gelirdi. Nerede başlıyor olursa ona Otururdu. Hatta gelen bir yabancı Peygamber'i tanımayan bilmezdi. Kim bu da Resulü'yle sorardı efendim. Bu kişi de geldi. Şöyle baktı, baktı, baktı. Yandaki arkadaşı da varmış. İşaret etti. Eğer şu karşıdaki kişi var ya, eğer o peygamberim diyorsa, o hak peygamberdir o. Ama onun dışında başka biri peygamberin iddia bulmuyorsa, der yalancı bunlar buyurdu. İşe girdiler, sordu. Kimdir o peygamberim diyen kişi? Peygamber gösteriyor bu dediler. Dedi ki, sana üç soru soracağım ben dedi. Üç soru soracağım. Bunlara cevap versene de harp iman sana dedi. Üç soru sorup edeceğim dedi. Sordu. Tabu konuya girmeyeceğim çok derin konu olduğu için. Peygamber bunu üçünden de hemen tabu orada cevabını verdi. Hatta Peygamberin şöyle buyurdu. Az önce Cebelar Selam geldi buraya. Sen buraya geleceğin bana haber verdi. Senin soracağın soruda bana söyledi. Cevapları bu buyurdu tebakkandı. Telegramın ismi değiştirdi. Abdullah bin Selam adını aldı kendisi. Abdullah bin Selam adını aldı kendisi. Telegramın yanından bu hemen imana taborda geldi. Elan e, Çoğu yakınlarına da imana gelen oldu kendisinin yaldırışın bir, bir tabi bir e, noksanlık oldu onun açısından. Yalnız şimdi burada bir Önemli bir nokta şu şu bu konuyu alıyorum buraya. Bu abla bin selam Hazretleri. Daha nete yadı alimiydi. Ferhat ibiden kişi kendisi, Oğmurt Ferhat ibiden kişi. Bu Cumaş gününe yine saygı yaparmış yine de. İslam sonra da tabii Cumaş günü kürsüydü kaldırıldı İslam'da kaldırılmış oluyor. Cuma gününe konuş oluyor. İslam'a geldiği halde yine cumartesi günleri o cumartesi güne bir saygı hürmet yaparmış. Yani cumartesi bir iş yapmaz, şunu bunu yapmazmış. O alışkanlığını sürdürüyormuş. Yine yağdülünün özelliğinden biri de deve eti yemez, su içmezmiş kendisi. Şöyle demiş yakın arkadaşlarına. E, İslam'da deve eti yemek Levete işmek mi bahtır yani yani fazvacı değil, mecbur değildir. E, Cumartesi gününe saygı da etmekte İslamda böyle bir şey yoktur ama saymamak da bir şeydir İslam'da. Biz diyormuş hem yağdırın inancını da südürelim. Çünkü o da vaci bunlar. Hem İslamlı yaşayan diyor mu bu şekilde kendisi. Tabii Allah Teala bundan razı olma bakın. Yani din karıştırılma bakın, Din karıştırılma. Ki İslam'da gerçekten e, devleti yemek farz değil İslam'da. Mesela bizler Türkiye'de biraz da yöremizler e, devletinin ismini duyamıyoruz burada. Göremiyoruz böyle şey. Yani devleti içilmiyoruz bizler de. İçmek farz değil. Ama içilmez demek ayrı inanç meselesi burada. Yani bunda ne var? yadi inancının damgası var şimdi burada. Özellikle böyle şey. yani devleti yiyip yemem önemli değil. Ama devleti yenmez, devleti işilmez demek ve Cumaş gününe saygı yapmak, inanç olarak yapmak, bunlar nedir? Hristiyanların bir Yahudi'nin bir ağırlığı, Yahudi'nin bu da bir damgası Avrupalı. Ağırı burada. Allah'tanlar razı olmadı bakınız, olmadı ondan. Allah'ta şu etkemi göndere bakınlar derimdir. Bakara ayet 208'e ait gelme. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhul amine duhul fis silmi kefhemeramiye bakınız. Ya ayyulzine amilu ile başa bakınız. Ey iman edenler yani Allah selam hazretleri Yahudi dinciler ama iman Müslüman oldu bakara. Buna Rabb'i mümin diye buyuruyor bak. Mümin kendisi bakınız. Ey müminler Hüdۈخۈلو fisil mikafə, İslamın tamamına girin, tamamına girin. Velan tetti bi şeytan, şeytan izinden gitmeyin artık, gitmeyin izinden. İslamın tamamına gelin. Evet, devleti yenir, yiyeceksiniz, İmkanı varsa yiyeceksiniz. Devet içilir, İnanç bu olacak, içeceksiniz icabında. Yani içilmez inancı bırakılacak. Ve gibi gününe saygısı olmayacak. Bu kalkacak. Ve tabi bundan sonra Abla ve Saadetleri buna tövbe etti. Elhamdülillah devletini de yedi. özellikle bunu devletini yedi. Devletini işte Cumartesi günlerde özellikle bir iş yapar kendisi. Demek ki işte Yahudinin şurası güzel. E Hristiyanın şurası da güzel ama. Onu da yapsak yani din arası diyalo adı altında dinlere karıştırmamak muhtemelen. Karıştırmamak gerekiyor. Peki tabi insan aklına geliyor asıl saaten günümüze kadar Müslümanlarla Hristiyanlar, Yahudiler diğer insanlar, inançlılar beraber yaşadılar. Komşu yaptılar. Alışveriş yaptılar. İş gücü yaptılar ve yaşadılar bunlar. Hala mı devam ediyor? Hala mı devam ediyor? Acaba neden gerek görüldü bir dinler arası bir şeye? Efendim işte savaş olmaz dinler arası. Diğer olsa savaş olmaz, suh olur, barış olur. Hayır, hayır. Yanlış. İki dünya savaşı yaşandı Avrupa'da. İki dünya savaşı. savaşı bu ne savaş bu? Alman, İngiliz, Fransız rekabeti ortamda. Hristiyan devletleri efendim. İkinci Dünya Savaşı yine aynı şekilde Almanya bir tarafta, İtalya bir tarafta işte. Diğer tarafta İngilizler, Fransızlar, hatta Rusya, Amerika. Yani Hristiyan dünyası arasında kopan iki dünya büyük savaş bunlar. Bunlar değil savaşı mı bunlar? Hayır. Efendim. Savaşlar önlenemez. Öndenemeyen, öndenemeyen savaşlar. Nedir savaşlar? Devletlerin kaprisi bu. Yani büyük devletlerin tek güç olma amacına dayanan böyle ihtiraslı kaprisleri bulan devletleri bunlar. Karşı halkları ezmek, onları sömürmek. Amerika bugün niye Afganistan işgal etti? İslam değil mi? Yok hayır. Yani orasını işgal ederse Asya'yı kontrol altına alacak. Hem Rusya hem Çin'i kontrol altına alacak. Bütün enerji yollarını denetleyecek. denetecek. neye girdi. De? Petrol kaynakları orta da alması için bunu. Bir de öz İsraili etrafını açması için, açması için. Tabi onun niyeti başka. Yani savaştaki amaç nedir? Din için değil bunlar. Büyük devletlerin kapmış ihtirası bunlar böyle. alma güçleri böyle. Karşıdaki ezmeleri, sömürmeleri bunlar. Rus, Amerika ve dostum bunlar. Hristiyan devletler bunlar. Savaş yine davranıyor tabi bu şekilde. Günümüzde bu diyalon meselesi tabi nereden kaynahtılar acaba? Durup zekilin, nereden bu ortaya geldi acaba? E, papalığın bir şey muhtemelen bu. Papalığın böylece. Papalık, devamlı kan bir papalık. Devamlı papalık kan kaybiliyor papalık. Ki orta çağ papalı, o şey özlemin duyuyor papalı, orta çağın. Ki Alman imparatoru meşhur, üç gün yanlayak karısına kalmış. Papanın çatısı önünde, Alman imparatoru. Meşhur Alman imparatoru papaya tarafına afiyet edilince ne yapıyor? Papanın köşkü çatısı önüne geliyor. Kışmış, karmış da. Yanlayak, üç gün karın titreyi kapıda. Affedilmesi için. Yani papalığın gücü odanda dönmendir. Krallığı imparator deviren tahtları yıkan bir afurzu ile. E tabi o günden sonra papalık devamlı kan kaybediyor Devam Kan kaybediyor tabi papalık tabi devamlı. Yani katolik kan kaybediyor. E gerçekten papalık çok öyle bir şey ki papalık haaçta yanılmazlı bir şey var. Bir i̇nancı var böyle. Papa yanılmaz. E peygamber hata görebiliyor peygamber. Ve peygamber masumdur, peygamber günah işlemez. Ama peygamber görüşünü hata da bir Peygamberler. Papalara göre, papa yanılmaz, hata etmez. Neyse tamam kesinlere göre. Senat-ı papalar günah çıkıyorlar. Muazzam gelir, böyle. muazzam gelir. Yine abi var hatta bir zamanlar, cenneten arsa satmak sattılar bir zamanlar papalık, orta çağlar'da cennetten, parseler cenneti arsat satılan insanlara bırakılması için bu kan kaybından papalık sonra da Hristiyan'ın bölündüğü profesörsünlüğü bölüne bölüne parçalanınca e, papalık kan kaybinden neydi papalık? kendine yeni yeni bir sömürgü arıyor böyle. kendine kendine gelir kaynağı arıyor işte. yani Hristiyanlaştırması için bir ortam arıyor kendisine e, Müslümanlar Hristiyan'ı tabi sevemezler Akvamatı buna edemez bunu Hristiyanlı İslam dini. edemez böyle. Yani gerçi ortada. Kuvvetli Kerim okuyan kişi, meal'i okuyan kişi, İncil'e bakan kişi aradaki farkı görür. Bu gerçekliği ya bu İncil'in der. Bunu görür kişi. E, Misyonlar tabi çok çalışıyorlar. Başarı olamıyorlar. Ne gerek ki bu defa İşte Hristiyanlı da bir hak olarak bu kavram ortaya getirmek, tanıtmak, Hristiyanlığı bir sempatik hale getirmek gibi bir altyapı oluşturmak müşterilerine karşı oluşturmak bunları. Haşa bunlara alet olan bazı Müslüman kardeşlerimiz de işte Peygamber'e örnek alıyorlar ya. Ben Peygamberi e yadığı ziyarete gitti. Evet gitti ama amaçlar niye böyle şey? Allah tarafı buyuruyor Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ayet maide, ayet yetme altı de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey her Resulü, Allah buyuruyor. Ey Resulüm, Habibi Muhammedim, bellig sen tebliğ eyle. Neyi? Ma'unz ey kemin Rabbik. Rabbinden sonra ne geliyorsa onlara sen tebliğ eyle. Yani hoşgörü yok muhtemelen. Tam o Hristiyanlar ne güzel, hoş, ne güzel yapıyorlar ayinlerini, topluyor ne güzel böyle. Yok. İstanbul değil mi muhtemelen? Peygamber bunun için gelmedi. Gelmedi. Peki Peygamber asli görevi Rabbisinden, Allah'tan ne geliyorsa tebliğ etmek. Her görüşmede, her konuşmada, her imkanlarda, her ortamda, her şartlarda İslam'ı anlatmak lazım. Zin lem tef'al. Allah yürüyor. Hadi Muhammed'im böyle yapmazsan. Sen sana gelen ayetleri tebliğ etmezsen, insanları İslam'ı davet etmezsen, susarsan, hoşgörü bir yaparsın haştan. Fe ma Yoksa aslında görevini yapmış olursun. Risale günü yapmamış olursun. Yani mahşer gününde Allah katında Bağazım cidal mısın buraya bu Sevgili kardeşlerim demek ki hoşgörü İslam'ın bir sınırı vardır, buna bir sınırı vardır. E, Diyarı diye bir şey İslam'da yoktu dinle arası diye bence böyle bir şey yoktu bence. Ne vardır İslam'da tamam Hıristiyanla konuşup yapabiliriz, konuşuruz, alışveriş yapabiliriz ama amacımız ne olacak? Her fırsatta. Her imkanda onları İslam'a davet etmek olacak. İslam'ı tebliğ olacak. Yoksa onların ailene karışmak, Onlar bizim iftar sohapıza karışsınlar. Böyle karışalım. Olmaz muhtemelen. Bakın Rabbim izin vermedi. Abla bin Selam'a izin vermedi. Yani deve etini yememesini, inanç olarak benimsemesini, buna Rabbim izin vermedi vermedi ona. Rabbim Müslümanlara yardımcı olsun sevgili kardeşlerim. Rabbim inşallah bu kurum tuzaktan Allah-u Teala Müslümanları korusun. İlla Teala Fatiha.